Hazırlayan ve sona Çelenk Batra. Merhaba, Harikistan Sanat Programına hoş geldiniz. Sonbahar'ın gelmesiyle beraber iyice hareketlenen küresel kültür ve sanat gündeminden özellikle Türkiye'yi ilgilendiren seçkilerle karşınızdayım. Ben Çelenk. İstanbul yağmurlu ve biraz depresif bugün ama bu hafta kültür sanat gündemi kentte çok e, hareketli. Zira uluslararası tasarım bir ve etrafındaki etkinlikler dört gözle bekleniyor. Hemen her gün birkaç sergi açılışı, etkinlik ve davet var. Hepsini birden takip etmek için enerji gerekiyor açıkçası. Geçtiğimiz haftalarda ise uluslararası gündemde en çok konuşulan e, konu Londra'daki Friis fuarıydı. Bir yayın periyodik bir yayın olarak bir dergi olarak ortaya çıkan Friis yıllardır aynı zamanda bir sanat fuarına evrilmiş durumda. Türkiye'den sadece Rampa adlı galeri katılıyor. Ama fuarın dikkat çekeceği yanı fuarda Rampa galeride Rampa galerinin standında sergilenen Hüseyin Aktekin'in altı ayrı çalışmasının Tate Modern yani Londra'daki en prestijli güncel sanat kurumu Müzesi tarafından koleksiyona dahil edilmesi, satın alınmasıydı. Bu haberi paylaşmak isterim sizinle. Benim bugün asıl gündemimde ise İstanbul gündemini ya da bu fuar satın alımını bir kenara bırakarak uzak ve buradan daha ılık, daha daha az depresif olan coğrafyalara ta Güney Amerika'ya, Güney Amerika'daki Brezilya'ya uzanmak. Brezilya'nın Finans ve Kültür Sanat Başkenti sayabileceğimiz São Paulo'daki çok köklü ve prestijli bir sanat etkinliğinden bahsetmek istiyorum bugün sizlere. E, 32. 32.'si düzenlenen São Paulo Bienali dünyanın dört bir tarafında düzenlenen şimdi 200-300 civarı e, sanat bienali arasında oldukça prestijli bir yere sahip. Çünkü Venedik Bienali'nden sonra en eski yani en köklü Biyenel olarak sayılıyor. ölçeği son derece geniş ve özellikle Güney Amerika ve benzer coğrafyalardaki sanatçılara yer vermesine değinildi nedir? Dikkat çekici. San Paolo Biyeneli aslında Eylül ayında başladı. Hatta açılışı Brezilya'nın Bağımsızlık Günü olarak da kutlanan 7 Eylül'de yapıldı. O zaman da hariçten sanat programında size kısaca duyurmuştum bu son derece beklenen Biyeneli'yi. Fakat bu Biennial 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Oldukça uzun soluklu. Yani Brezilya'ya özellikle São Paulo'ya yolu düşenler için gezmek ve katılmak neredeyse yıl sonuna kadar mümkün olacak. São Paulo Biennial hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Akabinde São Paulo Biennale, benim bu yıl e, gitmem mümkün olmadı ama Bienali'nin açılışına davet edilen Türkiye'den küratör yazar Övül Durmuşoğlu'na rica ettim. Bienale katılan sanatçı Güneş Terkolla Harici'den Sanat ve Açık Radyo dinleyicileri için bir mülakat gerçekleştirdi. Benim vereceğim bilgilerden sonra bunu dinleyeceğiz. E São Bienali İtalya, Brezilya asıl bir sanayici tarafından hayata geçirilen, onun ön ayak olduğu bir proje. Sicilia Matarazzo 1977 yılında hayatını kaybediyor. E, biyenalı ise ilk kez 1951 yılında düzenlenmeye başlıyor ve tam da bu sebeple Venedik Biyenalı'dan sonra dünyadaki en eski ikinci biyenalı e, 1957 yılından bu yana biraz New York'taki Central Park kadar e, önemli arz ettiğini düşündüğüm São Paulo kentindeki Ipera Pueira Parkı'nın içinde son derece keyifli vakitler geçirmek mümkün bu parkta Campaola, Biennale'nin mekanlarının dışında da başka sanat müzeleri, belediye ait kültür, sanat mekanları, konser salonları da bulunan bir yerden bahsediyoruz. Aynı zamanda açık havada sırf parkın, oradaki göletlerin, kuşların, ağaçların keyfini çıkartabilirsiniz. Bu parkın içindeki Sicilio Matarazzo pavilyonu ya da köşkünde gerçekleşiyor. Bu pavilyon yani Biennale'nin daimi Mekanı mimarisiyle de ön planda olan bir yer. Zira Oscar Niemeyer, Brezilya'nın çıkarttığı en önemli dünya çapındaki e, mimarın tasarımı. E, onun liderliğinde tasarlanan bu pavyon 30 bin metre karelik bir sergi alanına yayılıyor. Biraz ölçeği hakkında size bilgi vermek adına ...bunu söylüyorum. E i̇şte bu çapı ve ele aldığı temaların... ...özgünlüğüyle öne çıkan bir bienal. E dünyanın dört bir yanından... ...farklı kültürel ve sanatsal yaklaşımları... ...bir araya getiriyor. Yüz civarında sanatçıyı ağırlıyor. Ve Güney Amerika kıtasının en önemli... uluslararası sanat etkinliği... ...ve tabii sanat profesyonelleri... için de son derece itibarlı... ...bir buluşma noktası burası. Ben ilk kez... ...2006 yılında San Paolo... ...bienale gitme fırsatı bulmuştum... Hatta o dönemde Radikal Gazetesi içinde bir izlenim yazısı kalem almıştım. O zaman São Paulo kentini şöyle tarif etmişim hızlıca size oradan okumak istiyorum. São Paulo hızlı gelişme ve çarpık kentleşmesiyle 20 milyonu aşan nüfus ve göçün doğurduğu sosyoekonomik sorunları nedeniyle ilk etapta İstanbul'u ya da bu tarz problemler yaşayan bir başka megapolleri andırıyor. Brezilya'nın iş merkezi ve kültür sanat başkenti konumundaki E, São Paulo'ya özgü olan ise bulunduğu coğrafyanın sosyo-kültürel karakteristikleri ve Latin Amerika'da süregelen siyasal dinamiklerin kentte yansımaları demiştim. Güncel sanatta kent ve kentsel meselelerin ne kadar merkezi bir konu haline geldiği göz önüne alınırsa, São Paulo bir yandan sanatçı ve araştırmacılar için bulunmaz bir çalışma sahası ve laboratuvar, Diğer yandan sanat profesyonelleri için böyle bir kentteki BNL'i özellikle cazip kılıyor. Bu benim bundan tam 10 yıl önce yine bir Ekim ayında kaleme aldığım yazıdan. Bu yılki BNL 32. BNL ise Live Uncertainty yani belirsizliği yaşamak olarak Türkçele bir Türkçeleştirebileceğim bir başlıkla kurgulandı. Özellikle belirsizliği yaşamak. Şu anda Türkiye'de geçmekte olduğumuz süreçler içinde çok anlamlı buluyorum ben bu temayı. Belirsizliği yaşamak veya barındırmak için hayatın mevcut koşullarını e, ve bununla ilgili çağdaş sanat tarafından sunulacak, kurgulanabilecek stratejileri düşünmeye davet ediyor bizi. Oldukça derinlemesine ele almış bir Biennale olduğunu okudum. Çağdaş sanatın hayatımızdaki belirsizlikleri ele alış biçimlerine bakan Biennale'in odağında kozmolojik düşünce, doğal yaşam formları ve açık radyo dinleyicileri için de önemli bir konu olan ekolojik denge ve bununla ilgili meseleler var. Bienal 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Ee, Johan Wolf küratörlüğünde, Gabi Nikuba, Julia Rebouças, Lars Punk Larsen ve Sofia Olaskoga eş küratörlüğünde Belirsizlik ve entropi gibi kavramlara odaklanan sampahalı bir yönelinde 33 farklı ülkeden 81 sanatçı, sanat alanında çalışan kolektif, bu alanda kültür üreticisi var. E, hemen konuyu Türkiye'ye bağlamak gerekir. Bu 33 ülke arasında Türkiye'de var. Tek bir sanatçı Güneş Terkol. E, listedeki isimlere baktığım zaman çoğunluğun kadınların oluştuğunu ve Oldukça genç, yani 1970 ve sonrası doğumlu sanatçıların yer aldığını görmek mümkün. güneş Kılı da bunlardan biri. ''The Girl Was Not There'' ''Kız Orada Değildi'' diye Türkçe'de, Türkçeleştirebileceğim yeni bir eser üretiyor. Bu eserin üretimine de Türkiye'den Saat Derneği destek olmuş. E, Güneş aynı zamanda Biyener'in açılış döneminde yani Eylül ayında e, performanslar da yaptı ekibiyle birlikte. E, şu anda Paris'te Stadezard'a misafir sanatçı olarak çalışmalarına devam ediyor. Yıl sonuna kadar orada olacak. E, bunun dışında İstanbul'da yaşayıp çalışmalara devam eden bir sanatçı Güneş. Zaten birazdan Güneş Terkoll'la e, Küratör Övül Durmuşoğlu'nun tam da ...Viyenel hakkındaki mülakatlarını dinliyor olacağız. Ee, 1981 doğumlu Güneş Terkol yapıtlarında tekstil ürün ve tekniklerine yer veriyor. Geçtiğimiz dönemlerden onu Hazavuzu Sanatçı kolektifindeki çalışmalarından da hatırlayabilirsiniz. Ee, pek çok sanatçı programına, pek çok uluslararası sergi ve Viyenel'e katılan bir isim. Kadına özgü hayal ürünlerini... Atölyesinde toplanan kadınlar tarafından paylaşılan kişisel ya da kolektif hikayelere dayanarak sorguluyor. Kültürel olarak ev ve iş hayatında kadınlara atfedilen bir uygulama olan nakış mesela güneşin e, sanatçı üretiminde sıklıkla göze çarpıyor. E, Biennale'deki iş adı Gölvaz der adlı serisinde ise benim görme fırsatım olmadı ama doğanın mistik ve pastoral karakterinin vurgulandığı belirtilmiş. İşte Bu bizden çok uzak gözüken coğrafyada, ta Brezilya'da ki São Paulo Bienali'ne ve bienal açılışından size biraz bilgiler getirmek istedim. Zira öbür durmuş oldu tam da bienalin açılış döneminde. Oradaydı. Benim gitmem mümkün olmayınca açık radyo haricinden sanat programı dinleyicileri için Güneş Kola bir bienaldaki işiyle ilgili bir sohbet gerçekleştirdi. Tam da Biennial'in yapıldığı, biraz önce size bahsettiğim Ipirapuera Parkı'nda sohbete kuş cıvıltıları da eşlik ediyor. Bunun için ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bu sohbeti, bu ses kaydını dinledikten sonra ise yine Brezilya'dan bir müzik parçasıyla bu haftaki Hadişten Sanat programını kapatmak istiyorum. Ben programcımız Çelenk, teknik masada bugün Başak vardı, ona da çok teşekkür ederim. Ee, ses kaydından sonra, "The Girl from Ipanema"'yı dinleyeceğiz. 1962 kaydı, São Paulo'dan Rio'ya uzanıyoruz. Bir parktan, Parkı Ipanema Parkından, Ipanema Plajından esintilere uzanıyoruz. Bir Bossa Nova kaydı, 1960'ların hiti, ama hiç vazgeçilmeyen, geçilmeyen klasikleşmiş bir parçayla Harici'den Sanat programını kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Müneşçi merhaba. Merhaba, merhaba. Şu anda açık radyo dinleyicileri için eee Ibirapuera Parkı'nda e, bir röportaj yapıyor, yapmak istiyoruz. Eee Çelenk arkadaşımız Çelenk'in eee Sanat programı için eee Bienali 32. São Paulo Bienali ile ilgili e, karşılıklı değerlendirmemizi yapacağız. Ben özellikle Güneş'in sergi içerisinde yaşadığı süreci değinmek istiyorum. Yülya Reboysas küratörlerden, çünkü birçok küratör var sergide. Yülya evet. Reboysas İstanbul'da sana stüdyo ziyaretine geldiği noktada. Tam olarak ne zamandı? Kıştı, Aralık. Kış, Aralık ayında. Ondan sonra süreç nasıl gelişti? Birazcık anlatır mısın? Yani Iş, e, nasıl tartıştınız e, sana nasıl yaklaştılar daha sonra iş seçimi nasıl gerçekleşti Hı. ve bütün sergiyle ilişkisini nasıl görüyorsun belki sonuna doğru biraz böyle bir şey de ekleyebilirsin tamam ee, ilk işte stüdyo ziyareti sırasında ben yapmış olduğum işleri gösterdim önceki işlerimi üzerine çalıştığım şeyleri gösterdim ondan sonra tam yani bu kışın şeye başlamıştım işte e, kendi renklerimi kendim yapmaya başlamıştım Hı. kumaşları kendim boyamaya başladım işte ıspanak olsun, işte avokado yani türlü türlü işte çimen olsun oh. işte dolapları pazarından işte atılmış sebzeler olsun deneyler yapıyordum onun da hoşuna gitti ve bundan önce işte Maxi'de olan bir sergi vardı duyduklarına inanamadı diye bir seri yapmıştım krimzi beyaz işlerden Hı -hı. oluşan daha çok kendi hikayelerim oldu o işleri çok beğendi ve ondan sonra dedi ki Güneş yani serbest bir şekilde sen devam et çalışmalarını ve işte paylaşalım işleri Hı -hı. ben de görselleri gönderdim Ve ikinci bir seri yapmaya başlamıştı işte bu konuşmadan sonra. O da o, sıra, o kız o sırada orada değildi diye ikinci bir seri çıktı. Şu anda iki seri beraber sergileniyor. O. Sergileme süreci içinde şey, e, hani bütün o hikayeler, işlerin üzerindeki hikayeler birbirine karışsın. Birisinin arkasından diğeri görünsün, aynı zamanda çevresine dönünsün. İçinde gezen kişi kendi hikayesini yaratsın. Tür oldukları içinde uçuşkanlar ve böyle geçirgenler. O. Böyle bir düzenlemeye gittik. Ondan sonra da işte bizim Google OV video diye bir müzik çalışmamız oldu. Grubumuz var, yeni grubumuz. O yerleştirmenin içinde de o işlerin hikayesini anlatan, bazen de anlatmayan böyle bir şey, konser fikri geldi. Hı hı. Öyle gelişti. E, sergideki yerini nasıl hissediyorsun? Diğer işlerle olan ilişkinini nasıl hissediyorsun? Çünkü bu, e, ben, yani e, ben bayağı süredir Sağpağ'la beğenilerini takip ediyorum. E, son... E, 31. 31.Biener'i de görme şansım olmuştu birebir. Bu oldukça farklı bir sergi. Ee, daha form üzerinden yürüyen bir sergi. Ee, farklı dünyalara açılan ama yüz, e, açıldığı farklı dünyaları da daha homojen bir yüzey haline getiren de bir sergi aynı zamanda. Farklı bir tavrı var genel olarak. Ee, nasıl hissediyorsun? İşinin yerini bu sergide nasıl hissediyorsun? Yani böyle sergi şey başlıyor sanki daha e nasıl diyeyim, daha gürültülü başlıyor diyeyim Hı -hı. ve üçüncü kat son kata geldiğinizde daha sakin bir evet. atmosfere giriyorsunuz, benim işler de üçüncü katta, evet. yani açıkçası yerinden çok memnunum, Hı -hı. böyle karşıda aynı zamanda işte Franchise Ali'sin aynası var, oradan bir yansıma oluyor, bir karşı konuşmalar var, Hı -hı. daha yani memnunum açıkçası İyi çalıştığını yerden. düşünüyorsun. İyi çalıştığını düşünüyorum, evet. E, peki, Bienay'de e, yerleştirirken e, ilişki kurduğunu tanıştın, başka sanatçılar oldu mu? E, çalışmak burada? Yani burada çalışırken işte Maria Teresa ile tanıştık. Bayağı Hı. zaman geçirdik. Hatta beraber çekimler de yaptık. Yani ondan hem, hem buradaki ayı çünkü kendisi işte buralı olduğu için ama şu anda Berlin'de yaşıyor. Onunla hani biraz burayı tanıma imkanım oldu. Ama tabii yoğun olarak biz provalarda geçtiği için zamanımız daha çok çalışmayla geçti. Parklarda işte kuşlarla. Bitkilerle <gülüyor> <gülüyor> güzel zaman geçirdik. Evet. <gülüyor> evet bir, de <gülüyor> ee, bir de onu sormak istiyorum. <gülüyor> bir de onu sormak istiyorum. Yani ııı Deneyimlediğin kadarıyla tabii ki yani burası bayağı zaten büyük bir metropolis ve Belki çok farklı e, evet. çok farklı frekans alanları olan bir şehir. Evet. E, i̇lk deneyiminde Sağ Pahalı seni en çok çeken şey ya da en sevdiğin şeyler ne? Şehrin kansa. sesi yani inanılmaz ha. ya herkes ya şarkı mırıldanıyor ya ıslık çalıyor ya kuşlar böyle güzel sesler çıkarıyor. Evet fonda ve... da zaten umarım kaydediyodur, fonda umarım. da kuşların evet. sesini. Ve Yani bir, bir şekilde bu şehirde bir insani bir taraf daha Bilmiyorum yani, insan ilişkilerinde olsun. İşte sokakta otururken, işte dışarıdaki bizi dinlerken daha yakın bir şekilde içine alan bir şehir olduğunu düşünüyorum. O. Ama çok az zaman geçirdiğim için de hani keşke biraz daha uzun sıkıntı oluyorsam diyorum yani. Belki Hı -hı. bir bağlantıdır ve daha sonra belki. farklı şekillerde de Hı. belki dönüşür, tekrar yine gelirsin. Yani bir ge bence bir gelen bir daha geliyor. Bence, bence. de gelin. <gülüyor> biraz öyle bir yer burası. <gülüyor> bir gelen mutlaka bir kere daha geliyor yani. Peki biraz şey paraleller üzerine... Paralellikler üzerine de konuşalım. Hı hı. Yani e, ben genel olarak İstanbul Bienali'nin paraleleri olarak dünyada, dünya biyenalleri arasında e, São Paulo Bienali'n'i görüyorum açıkçası. Hani e, bir referans noktası açısından da e, ve şehirle olan ilişkisi daha tutkulu bir ilişkisi var. Bienalin buradaki Bienalin de genel olarak şehirle daha tutkulu ve, e, kendi izleyicisiyle daha tutkulu bir e, ilişkisi olduğunu düşünüyorum ki, şunu da söyleyelim, bu arada ilk dün e, dün ilk kamusal günüydü Biennale'nin, e, girişler tabi yine e, 31. Biennale'de başlatıldığı gibi girişler yine ücretsiz e, ve e, dün 20.000 kişinin Biennale'i gezdiği söyleniyor, e, dün küratörlerden duyduğum kadarıyla 20.000 kişi e, Biennale'i gezmiş, bu çok ciddi bir e, rakam ve ciddi bir e, ilgi. Ee, öteki taraftan tabii e, yaşadığımız bir takım politik paraleller de var. Ee, e, burada da şehrin sokaklarında çeşitli yerlerde e, çeşitli darbe yorumları e, ve özellikle Temer'le ilgili olarak Fora Temer e, tergilerini görüyoruz şehrin içinde. Ki açılış sırasında da insanlar baya zaten e, bir araya geldiler ve e, slogan attılar. E, böyle bir zamanda... Yani benzer şeyleri yaşarken de burada e, olmak ilginç olmalı evet, diye evet. düşünüyorum. Aynen öyle yani. İstanbul'dan buraya indiğimiz gün zaten işte Paulista'da bir eylem vardı. Hı hı. Yine gazlar atılıyordu yani çok yabancı bir yere gelmediğimizi anladık yani o sırada. <gülüyor> <gülüyor> Sonra her gün devam etti. Evet. Yani bence benzer süreçlerden geçiyoruz doğru. Daha muhafazakar bir kesim yükselişti. Aynı Türkiye'de olduğu gibi yani derin haklar geri alınıyor takım kazanımlar kaybediliyor. Evet. Yani daha fazla mücadele daha çok birlik gerekiyor işte. Evet daha fazla Hı -hı. mücadele daha çok birlik evet. gerekiyor. Iıı ben benim ııı e, belki de hani bu noktada en e, en çok dikkatimi çeken ya da ne diyeyim en böyle ııı e, e, mutlu olarak izlediğim şeylerden biri insanların hala çeşitli sebeplerle sesin yüksek çıkıyor olması ve hala evet. protesto yani insanların hala bunu çeşitli yerlerde hakikaten işte açılışta e, performans sırasında insanların slogan atması, Hı. partide davullar eşliğinde insanların yine slogan atması yani yani bunun bir şekilde hani e, yoğun bu kadar sert bir süreç yaşanırken de insanların e, bunu sessiz karşılanmaması evet. ve bunun bir şekilde hala e, karşı karşıtlıklarını dile getirebiliyor olmaları beni çok e, etkiledi değil. Evet daha umut verici. Daha şey. umut Çünkü verici taşıyor. bir enerji hissettim evet, yani o anlamda. Kapalı kalmıyor, bir yerde sınırlı kalmıyor. sokakta taşıyor, sergilerde de taşıyor. Bence o yüzden bayağı kuvvetli. O. Örnek alınabilir. Değil mi? Bizim için. Olabilir yani. Evet. Eee şey eee e, hani gelen hakikaten senin de dediğin gibi daha muhafazakar bir kitlenin yükseliyor onlası ve hani bir şekilde profiller eee o erkek politikacıların profilleri evet. de bence çok eee çok oturuyor. Peki son olarak şeyi sorayım. Tabii daha yeni açıldı ve biliyorum çok yoğun bir şekilde daha önce çalışıyordunuz hem provalarda hem de yerleştirmenin sırasında. ilk gelen tepkiler nasıl? İnsanlar nasıl yaklaştılar yani yerleştirmeni? İlk konuşmaların neler oldu? Mesela diyalogların yani neler üzerine diyorlar, gelişti. Yani hem burada çalışanlar olsun. Hem de dışarıdan gelen izleyiciler genelde çok beğendiklerinin dokunmak istediklerini şekilde hani O az önce konuştuğumuz, sakinlik, Hı. orada güzel çekildi. Hikayelerin, hikayelerin açılması, birazcık o sessizleşiyor bir hikayeler açılıyor. Üçüncü evet. katı biraz ben öyle hissediyorum. Aynen. Sessizleşiyor bir hikayelerin, yoğunluğunun ortaya çıkması üzerine çalışmışlar. Yani o öyle bir alan Hı. yaratmaya evet. çalışmışlar gibi hissettim. Evet, genel tepkiler genel olarak iyi oldu yani. Merak ediyorlar, yine konuşmak, konuşmak isteyenler oldu. İyi bakalım ilerleyen süreçlerde. Evet. Umarım onun daha da a, güzel bağlantılar yakalarsın. Bir Beşik performansınız. Evet. Daha olacak açılışta performans yaptınız bu Gua olarak. Evet şimdi Çok cumartesi. Çok güzel de bir performans e, oldu. Evet teşekkürler. E, şimdi cumartesi tekrar yapacaksınız cumartesi bir performans evet. Bu sefer biraz daha farklı konumlanmak istiyoruz. Hı. Daha ortada olup izleyici çevrede bulunacak şekilde bir performans yapacağız. Hı. Tjänligt. Tjänligt. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack Tack så mycket. Tack så mycket. Tack mycket. Tack så mycket. Tack så Um doce balanço O caminho do mar Moça do corpo Dourado do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa Mais linda que eu já vi Passar Ah Por que estou Tão sozinho Ah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 so sad Mm-hmm. Tariç'ten sanat, gezegenden kültür sanat haberleri...